gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile gönül sohbetleri. Esselamu aleykum ve Rahmetullahi ve berekatu. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala seydil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esta'izü billahi bismillahi errahmanir rahim. خَتَمَ Allah عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ ﷺ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ ﷺ الْعَظِيمُ ﷺ ﷺ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ ﷺ ﷺ Allah Teala ve Teccallih Hazretleri'nin rızasını kazanmak, ayet-i kerimelerin manalarını anlamak, Hazreti Kur'an'a karşı duyarlı olmak ve onun buyruklarından haberdar olmak niyetiyle, iradesiyle, arzusuyla şu saatte bu Lale Gül Efem kanalından dersimizi dinlemeye hazır olan kardeşlerimiz. Elbette ki isabetli bir hareket içerisindediler Şu saatte kendilerine verilen iradeyi, kudreti, isteği, gücü başka yere de kullanabilirdiler. İsteseler film seyrederdiler, dizi seyrederdiler, şarkı türkü dinlerdiler, başka haberler dinleyebilirdiler. Bunların hepsine karşı hür iradeye sahipken ve eşit mesafedeyken Tabii ki içlerinde bir arzu, bir istek belirdi. O da nedir? Hidayet arayışı. Yani Allahu Teala bizi yoktan var etti. Varlığından haberdar etti. Bize kitap indirdi, peygamberler gönderdi. Ne haberler buyuruyor? Kur'an da bize neler duyuruyor? İnsan bunu dinlemeden, anlamadan yaşarsa dünyaya geldiğine pişman olur öldüğünde, ahireti gördüğünde, eyvah der, çok geç olur. Kısa bir ömür, sayılı nefesler, içerisinde insanın hem dünyadaki zaruri ihtiyaçlarını görmesi, hem de sonsuz ahiret için hazırlık tedarik etmesi lazımdır. Dolayısıyla insan büyük bir yük altındadır. Mesuldür, mükelleftir, sorumludur. Başıboş değildir, sarı çizmeli daha değildir. İstediğini yapmaya, istediğine ulaşmaya malik değildir. allah Teala'nın iradesi ve takdiri içerisinde yaşayabilmektedir. Tabi kendilerine verilen sınırlı ve süreli serbestliğe aldananlar, ben böyle yaşarım, yerim içerim dolaşırım, yatarım kalkarım, Namaz kılmam, oruç tutmam, Allah demem, Kur'an dinlemem, tefsir dinlemem, ders dinlemem. Oho, keyfime bakarım. Zannederler. Ne zamana kadar? Hatta yel yakîn Şüphesiz gerçek olan ölüm bize geldi <gülüyor> ve işi iş işten geçince gerçeği anladık diyene kadar buyrulduğu üzere atıkelime de cehennem ehlinin ağzından o zaman İş zor olur. Mevla Teala buyuruyor ki kullu nefsin bir mâkeşebet rehine. Her canlı kazanmış olduğu işler yapmış olduğu amellerle rehindir. Tutsaktır. Allah indinde bağlı kalacaktır. Tutukluk alacaktır. İlla ashabel yemin. Ancak defterini sağ elinden alanlar mahşerde amel defterine saallarıyla kavuşanlar işte onlar iman getirdikleri için salih amel getirdikleri için mahşere hayratu hasenat ile gelebildikleri için bu rehni çözdüreceklerdir. Kendilerini cehenneme yemetmeyeceklerdir. Cennete namzet edeceklerdir. Fi cennat, cennetler içerisinde nimetleneceklerdir, zevkleneceklerdir. Yetesha elun birbirleriyle sohbet ederken konuşurken görüşürken soruşacaklardır, konuşacaklardır. Anil mücirimin, günahkarların, suçluların, dinsiz imansızların hallerinden vaziyetlerinden bahsedeceklerdir. Felanci nerede acaba? Cennette görmediğimiz, görüşemediğimiz felan adam nerede acaba? İslam'a söven sayan. Allah'a kitaba hakaret eden felanca nere gitti? Derken cennetle cehennem arasından perde kaldırılacak, birden aradığını cehennemin ortasında bulacaktır. İşte Safat suresinde de bu hakikat beyan edilmektedir. Okumuş olduğum Müttessir sureyi cellesinin ayetlerinde de bu gerçekler izah edilmektedir. Ama nerede dinleyen, nerede kulak veren, فَاَقْبَلَ بَعْضُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Cennet ehli birbirlerine yönelip konuşacaklar, soruşacaklar. قَالَقَائِلُمْ مِنْهُمْ مِنْ نِيْكَانَ لِيْقَر۪ينَ يَقُولُ اَيْنَّكَ لَمِنَ الْمُسَدِّق۪ينَ Cennet ehlinden biri sohbet sırasında diyecek ki ya benim yakın bir arkadaşım vardı. Çok iyi tanıdığım. Artık ya akrabalık yakınlığı veyahut komşuluk veyahut herhangi bir Münasebetle, vesileyle arkadaşlık kurduğum yakınım vardı. Hiç ahirete öldükten sonra dirilmeye inanmazdı. Bir de bana derdi ki, ya sen de mi inananlardansın, sen de mi gericilerdensin? sen de mi yobazlardansın? Ölen dirilir miymiş? Çürümüş kemikler birleştirilir miymiş? Böyle derdi. Hadi İbni Rabia gibi kafirler, bu kafada olan müşrikler, Kur'an anda çok zikredilir. Sözlerinden çok bahsedilir. Men yuhil izzame ve yaramim Yasin Şerif'teki bu çürümüş kemikleri ufak olmuş dağılan elini almış kabirden bir kemik onu böyle ufalıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına çıkmış. Kim diriltecek bu çürümüş kemikleri diyor. Kul yuhiyhelleziyen şaha ve lemerra ilk defa yoktan yaradan var ya Ha, o diriltecek. Anladın mı şimdi? Anlamadım. Anlamadıysan anlatırlar. Adam inanmak istemiyor. Bir damla sudan ne hallerden ne tavırlardan şu insanın yaratıldığını gözüyle görüyor. Şimdi hepten teknoloji geliştiriyor. Anasının karnındaki çocuğu bile görüyor. Fakat onu yaradanın onu diriltebileceğini hala akıllar diremiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkmış ne diyor? Hadi ibni Rabia. Ben kıyamet günü diriltilip diyor mahşere çıkartılacak olsam inanmıyorum ama farz misal diriltilecek olsam o günü görsem bile yine sana inanmam diyor. Bunlar inadına kafirler. İşte cennet ehli konuşurlarken birbirlerine bir yakınından bahsediyor birisi. Bazı dirilmeyi inkar eden o kişi ona dermiş ki sen de mi inananlardansın? Şimdi acaba Herkes dirildi. Herkes yerine yerleşti. Cennete cennete, cehenneme cehenneme ulaştı. Fakat bu adam nerede acaba bir görüşsek de nasılmış desek? Var mıymış desek? Dirilmek var mıymış? Cennet, cehennem hak mıymış? diye bir görsek acaba. Arkadaşlar acaba görebilir misiniz? Bu kişiyi fark edebilir misiniz? Buna rastlayabilir misiniz? Diye konuşurlarken birden Allah Celle Celaluhu kaldırdı perdeyi cennetle cehennemin ortasından Fettale'aferâhu fî sevâil cehîm Onu görüyor. Cehennemin tam ortasında yanıyor. Ken ona rastlıyor. Tabi cennet yedi kat semanın fevkinde, cehennem yedikat kat yerin dibinde, aradaki mesafeler <gülüyor> yani